اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار واجعلنا عندك لمن المصطفين الاخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار واجعلني عندك لمن المصطفين الاخيار رب زدني علما وألحقني بالصالحين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 Ağınızı Allah'tan Şeytan'ın Bismillahirrahmanirrahim. Yine bir Cuma akşamı varlığımız farkındalığımız üst başlığı altında bu kez bencillik konusunu ele alacağız. Her birimiz birer ''ben'' sahibi olarak kendimizi merkeze aldığımızda kendimizi, kendi eksenimiz etrafında döner bir vaziyette, başka herhangi bir şeye ilgi duymayan, değer vermeyen, hatta bütün dünyayı kendi ekseni etrafında döndürmeye çabalayan, bir yaklaşıma büründükçe, tanrılığa kadar uzanan bir beklenti esasında, bencillik. Cenab-ı Hakk ''Ara'ayte men itteheze ilahahu havâhu'' ''Hevasını ilah edinmiş kimseyi gördün mü?'' dedi. Dolayısıyla kendisini bir kimsenin tercih edilmesi gereken, üstün görmesi adımları, ilerleyebilir, ilerleyebilir, çoğalabilir, o kadar bir noktaya gelir ki artık hariçteki dışarıdaki hiçbir şeyi kendisinin üzerine çıkarmayan, kendisini her şeyin üstünde üstün sayan bir yaklaşıma odaklanabilir. Böylece Allah Azze ve Celle'yi de geri planda bırakır. Artık Cenab-ı Hak bile onun şayet kendisiyle uygun düşmeyen bir konumda kalıyorsa o zaman Allah Azze ve Celle de vazgeçilebilir olur. Böylece artık kendi beklentisi, hevası, arzusu, isteği bir konuda böyle şekillenmişken Cenab-ı Hakk'ın hayır öyle değil böyle olsun demesine tahammülü kalmaz ve Cenab-ı Hakk'ın emrini de kendi beklentisi, kendi nefsinin emrinin geri planına, gerisine atabilir. Böyle kimse kendisini ilah edinmiş gibidir. Gibisi fazla Cenab-ı Hak böylelerine kendilerini ilah edinen kimseler dedi. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ hawa hu, Hevasını yani kendi tutkusu neyse, kendisine verdiği değer neyse, kendi beklentisine ise kuşkusuz bir kişi merkezli düşündüğümüzde kişinin kendisi etrafında pek çok şeyi tutku haline getirebilir. Pek çok şeyi kendisi açısından dokunulmaz olarak görebilir ve bu her neyse onun beklentisi her kişinin kendi hayatındaki rolü ve sahip oldukları ile şekillenir. Bu bakımdan önemli olan burada kişinin kendisini bu anlamda belli hususlarda artık Cenab-ı Hakk'ın bile müdahale edemediği üstünlükte dokunulmaz sayması. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi dahi olduğunda Cenab-ı Hak okuluyla ilgili olarak teslimiyetini yani Cenab-ı Hakk'a karşı saygısını ve sevgisini delinmiş kabul eder. Çünkü Allah'ın kulundan yana talebi kulluk anlamında onu bütünüyle ihata eden, bütünüyle kuşatan bir bütünlük arz etmektedir. O yüzden buna teslimiyet yani İslam denir. Bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın kuldan şöyle olsun yahut böyle olsun dediği kulun Cenab-ı Hakk'a yani her şey senin dediğin gibi olsun ama şu şey olmaz çünkü onu ben istemiyorum diyerek itiraz ettiği, karşı çıktığı ve bu kez kendi istediğini, dilediğini, beklediğini Cenab-ı Hakk'ın istediğinin üstüne çıkarmasıyla birlikte artık kul Allah'ı geride bırakılır, bırakır bir düzeyde kendisini ilahlaştırmış kendisini adeta Cenab-ı Hakk'a şirk koşmuş olur. Böylece Cenab-ı Hakk'ın istediklerini çoğu zaman yapan ama bazı hususlarda Cenab-ı Hakk'ın istediklerini yapmak şöyle dursun, emirlerini bile doğru bulmayan, varsa başka yorumlar ile onların değiştirilmesini, bunları kabullenmeyen bir tarafa doğru evrilebilir. Bu yaklaşım kişinin artık kendi açmazlarını, kendi kişiliği etrafında, yaklaşımı etrafındaki açmazlarını birer beklenti olarak Cenab-ı Hakk'a yansıttığı, artık Allah'ı düzeltmeye, Allah'a ayar vermeye, Allah'a şekil vermeye, onun hükümlerini kısmen belli ölçüde kabul ettiği ama belli ölçüde de tarif ile, tevil ile değiştirmeye yöneldiği bir süreç. Bu kişinin kendisini merkeze aldığı bir dönemde gelişir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kuldan yana beklentileri pazarlık edilebilir, bir kısmından vazgeçilebilir biçimde değildir. Allah'ın kulları Allah'ın her dediğini, her istediğini yapamayabilirler, yer yer yapıp yer yer tökezleyebilir, düşür, düşer kalkarlar. Bu olabilir ama Allah'ın kulları Allah'ın dediklerini ve istediklerini bütünüyle kabullenirler. İcraata dökemeseler bile, dökmekte zamanla kendilerini geliştirecek olsalar bile, baştan kabullenmek hususunda bütünüyle kabul etmek, Allah'ın taleplerini bir kendilerinin yegane Rabbi olarak baştan etmek zorundadırlar. Ama kul bir kısmında istisnalar açarsa kendisini Cenab-ı Hakk'a şirk koşmuş, belli konularda kendisini Cenab-ı Hak ile yarıştırır olmuştur. İşte bu ara ayet emanet takaza ilahuhu hevasını artık zafiyetler olarak değil de kural düzeyine yükseltip hevasına bağlı bazı hususları Cenab-ı Hakk'a dayatmaya, bu konuda Cenab-ı Hakk'ın ödün vermesini, Cenab-ı Hakk'ın kendisinden bunları istememesini yahut Cenab-ı Hak adına birilerinin Allah'ın artık bunları istemediğini, vazgeçtiğini, geçmişte kaldığını yahut manasının aslında o anlama gelmediği türden beklentilere hazır hale gelir. Bu kişinin artık zafiyetlerini amel düzeyinden kural düzeyine, teorik düzeye taşıyıp Cenab-ı Hakk'a karşı belli hükümler noktasında kendi beklentilerini Allah ile pazarlık eden bir vaziyete gelmesi. Kulun Cenab-ı Hak ile bencillik düzeyinde belli bir yarış içerisine girmesi aslında bütünüyle kaybetmesine eşdeğer. Çünkü vaktiyle Cenab-ı Hakk'ın bir kulu vardı. Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek hususunda, boyun eğmek hususunda, onun kendisinden emirlerini ve yasaklarını gerçekleştirmek hususunda son derece teslimiyet üzere Cenab-ı Hak ile barışık bir halde, Allah'a sevgi ve saygıyla bağlanmış bir halde yaşardı. Ne zaman ki Allah Azze ve Celle başka bir kulunu yarattı, bir başkasının ortaya girdiği, sahneye girdiği bir ortamda onun bencilliği harekete geçti. Dolayısıyla bir kimsedeki bencilliğin tetiklendiği, ortaya çıktığı bir koşul, ortam düzeni söz konusudur. Bu anlamda Allah Azze ve Celle, bencilliğin ortaya çıkması gibi diğer sınandığımız faktörlerin, içimizdeki faktörlerin yer yer zaman zaman sınanmak üzere koşullarının değiştirilmesi ve ortaya çıkarılması hayatımızın aslında serüveninin ta kendisidir. Bu demin bahsettiğim kulun misali şöyle bir durum gibi, siz bir iş yeri sahibisiniz orada çalıştırdığınız kimseler var bir gün bir kimseyle dışarıda tanışıp onu da alıp iş yerinize götürdünüz, ona da imkan sundunuz, iş öğrettiniz. Size hakikaten ihlaslı davranıyor, emeğini, yüreğini işinize koyuyor, destek oluyor. Bu anlamda onun size verdiği değeri ve size gösterdiği samimiyeti paha biçilmez buluyorsunuz. Bütünüyle içtenlikli ve kıymetli olarak değerlendiriyorsunuz. Ama bir zaman sonra o bu kadar size yakınlaşmışken, bu kadar size gösterdiği vefanın, size verdiği değerin ve size gösterdiği saygının karşılığını sizinle birlikte yaşar dururken başka biriyle daha tanıştınız ve onu da iş yerinize almaya karar verdiniz, ona da benzer şekilde iş öğretmeye, ona da benzer süreçleri açmaya niyetlendiniz. Onu da benzer bir düzeyde iyi niyetli, iştenlikli size karşı samimiyet sahibi olmaya aday biri olarak değerlendirdiniz. Buna hakkınız var mı? Var. Orası sizin iş yeriniz, fabrikanız veya her neyse oraya başkalarını da alıp çalıştırmaya hakkınız var. Fakat bu yeni kimseyi, İş yerinizi aldığınız günden itibaren bu eski kişideki davranışlarda, onun davranışlarında bazı aksamalar, bazı duraksamalar, bazı sıkıntılar görmeye başladınız. Onu yani yeni gelen kimseyi kıskandığını düşünüyorsunuz, onu çekemediğini düşünüyorsunuz. Dün onun bir alternatifi yok iken ben merkezli olduğunu sezememiştiniz. Esasında sizini, sizi, size duyduğu saygıdan ötürü değil, sizden beslendiği ölçüde kendi benini, ben merkezli yaklaşımını doyurduğu oranda size sevgi ve saygı yaşıyordu. Şimdi alternatif birinin var olması, ortaya çıkması sizinle ilişkilerinin bozulmasına, sizi gözden çıkarabilecek şekilde size mesafe koymasına yol açtı. Bu imtihanındaki o kişinin yeni faktör rekabet duyduğu kıskançlık duyduğu kişi aslında sizin beklentiniz size duyduğu sevgi uğruna buna tahammül göstermesiydi. Sizi öncelemesi size duyduğu muhabbetin uğruna bu nedir ki bir arkadaş gelmiş bunu çok önemsememesini beklerdiniz size o düzeyde bağlıydı ama turnusol Evra kağıdı ortaya çıkınca or anlaşıldı ki size duyduğu sevgi ve saygı aslında ben merkezli yaklaşımının önüne geçen bir şey değil, gerisinde kalan bir şeydi. Allah Azze ve Celle'nin demin bahsettiğimiz kulu buna benzer şekilde bir süreç yaşadı. Cenab-ı Hakk'ın hatta mukarrabin meleklerin arasına kadar yükselmiş bulunan, İblis Cenab-ı Hakk'ın yeni yarattığı kuluna karşı husumet içerisinde duygular ile haset etti, kıskançlıkta bulundu, onu çekemedi, Allah'ın kendisine bir kul olarak Kendisi gibi yarattığı ki kendisi de bir kul Cenab-ı Hakk'ın bir başkasını Allah Azze ve Celle'nin karşısında onun emrine rağmen saygı göstermeye yanaşmadı. İşte İblis'in Hz. Adem Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hakk'ın yaratması dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a karşı bütün kulluğu, saygısızlığı, saygısı verdi. Demek ki Cenab-ı Hakk'ı her şeyin üstünde tutan, kendisinin bile üstünde tutan bir yaklaşıma sahip değilmiş. Eğer koşullar değişir de Cenab-ı Hakk'ı kendisinin de üstünde tutup tutmadığı yoklanacak olursa meğer delinirmiş. Delinen teslimiyeti, delinen Cenab-ı Hakk'a karşı olan onu her şeyin üstünde tutan yaklaşımı. Kuşkusuz Allah kullarından kendisini, zatını kendi benliklerinden de üste bir düzeyde ki onların Rabbi üstün saymalarını ve kendi zorlarına giden, kendi hoşlarına gitmeyen hususlarda bile Allah Azze ve Celle'ye karşı saygılarını bozmamalarını bekliyor. Bir başka örnek üzerinden gidelim, bir ailede bir çocuk var ve çocuk, anne, baba, bir aile bunlar, o kadar birbirlerine tutkunlar. Baba, çocuğunun kendisini olan sevgisini paha biçilmez buluyor, neredeyse canını verir olarak görüyor. Ama bir zaman sonra yeni bir kardeş olunca, çocuğun ebeveyne karşı tutumunda arızaların ortaya çıkması, gelen yeni kardeşle birlikte o anne babanın bir kardeşi daha olabilirmiş, bunu kabullenmekte zorlanan, kendi ben merkezli, tekil düşüncesinden çıkamayan insan evladı. Hepimiz bu ve benzeri duyguları yaşadık çünkü bu bizim sınavımızın bir parçası. Allah Azze ve Celle uğruna vazgeçmemiz gereken şey sadece malımız değil, aynı zamanda canımız. Dolayısıyla iş cana gelince, iş kendi varlığı ve kendi varlığı etrafındaki hususlar olunca Cenab-ı Hak uğrunda bunlardan vazgeçememek, Allah Azze ve Celle'nin yürüttüğü bu sınavda bencillikten, ben merkezli olmaktan sınıfta kalmak demektir. Cenab-ı Hak kendimiz dahil etrafımızda kendimizle ilişkilendirdiğimiz her ne varsa, Bunları onun uğrunda sarf edilebilir görmüyor isek şayet Cenab-ı Hakk'ın sözü böyleyse bu uğurda kendi varlığımı da sevdiklerimi de sahip olduklarımı da elbette ki harcayabilirim. Cenab-ı Hak onun talebi, onun hatırı en üstün olandır demiyor ise bir kimse Cenab-ı Hak karşısında ben merkezli bir duruma kalmıştır. Bencillik ben merkezde olmak. İnsanların kendi arasındaki ilişkilerde tanıdıkları bir husus olsa da esas yürüdüğümüz hayat yolunda bu sınav yolculuğumuzda esas bizim açımızdan tökezletici, düşürücü ve yıkıcı olan boyutu Cenab-ı Hakk'a karşı ben merkezli kalmak. Cenab-ı Hakk'a karşı bencilce düşünceler ile Allah Azze ve Celle'yi geri planda bırakmak, kulun yeri gelir malını Cenab-ı Hakk'a tercih etmesi, yeri gelir karizmasını Cenab-ı Hakk'a tercih etmesi, yeri gelir tutkusunu, duygusunu, arzusunu, her neyse kendisi kaynaklı bir hususu Cenab-ı Hakk'ın beklentisiyle karşı karşıya geldikleri vakit Cenab-ı Hakk'ınkini vazgeçilebilir, kendisinin kini sürdürülmesi gereken, gerçekleştirilmesi gereken buluyor ise, bu amel düzeyinde olan örneklerine, biçimlerine günah deriz, kul bunlardan ivedi şekilde çıkmak ister, bunun ezikliği içerisinde Rabbine karşı pişmanlıkla, mahcubiyetle bir an önce toparlanmak ister, nasıl etmiştir de Cenab-ı Hakk'ın istediğini değil de, kendi beklentisini öncelemiştir. Kendi şehvetini, arzusunu, tutkusunu, hırsını yahut gazabını devreye koyup Allah'ın emrini ihlal etmiştir. Kul bu tür davranışlardan ötürü mahçubiyet üzere tevbe dediğimiz bir arınma ile, paklanma ile hemen durumunu düzeltmeye kalkar. Ama bunun şirk düzeyine ulaşan kişinin kendisini ilahlaştırdığı, benliğini artık firavun gibi tanrılaştırdığı düzey teorik planda da karşı çıkması. Amelde bunu icra ede dururken sorulursa şayet Allah böyle derken sen hep böyle yapıyorsun diye belli karşı bir çıkış biçimleriyle karşı çıkması, onu hükümsüz kılması. Gâh reddederek Allah öyle diyemez, diyorsa öyle Allah, o zaman kabul etmiyorum diyerek ya daha ara formüller seçerek aslında Allah öyle demiyormuş falanca hoca filanca hoca son zamanlarda zekice çözümler buldular diyerek kendi beklentisinin eşleştiği yorumlara Cenab-ı Hakk'ın dememesine rağmen yönelerek ki bu tür yönelimler ve beklentiler toplumda yükseldikçe İlahi sünnet gereği bunların pazarlayıcıları da çoğalıyor. Dolayısıyla artık süreç kolektif bir hal alıyor. Böylece Cenab-ı Hakk'ın beklentileri adeta zamanla emirleri ve yasakları erozyona uğruyor. Bu kulların kolektif olarak Cenab-ı Hak karşısında ilahlaşma girişimleri, ''Ya Rabbi senin sözlerini artık bunları bunları bunları bu hale çevirdik, bu hale dönüştürdük Dolayısıyla çünkü bunları böyle yapacağız, yapıyoruz zaten'' diye artık ilkesel boyutta, kural, teorik düzeyde bir alan kazanmaya ve Cenab-ı Hakk'a karşı ben merkezli beklentileri, alışkanlıkları yahut modern çağın getirdiği değer ve yargıları Allah Azze ve Celle ile yarıştırır bir biçimde kural ol edinmeye çalışmak. Bu kişinin veya kişilerin veya toplumların Cenab-ı Hakk'a ben merkezli şık koşuşlarından ibaret bir süreç. Biz bencillik deyince çocuklar arasında, eşler arasında, iş arkadaşları arasında, aynı kulvarda yürüyen, birbiriyle yarışan kişiler ve her ne kimse düşünüyorsak bunlar yani yataydaki kendi aramızdaki ilişkide tasavvur eder ve bu kavramı sadece oraya münhasır anlarsak, orada kalırsa Bizim sınavımızla ilgili esas Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle olan ilişkimizde Allah'a karşı bencilliğimizi görmezden gelebiliriz. Hatta basite alabiliriz, hafife alabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın bunu çok önemsememesini bekleyebiliriz. Halbuki kulun Cenab-ı Hakk'a karşı kullara yaptığı kusuru Cenab-ı Hakk'a karşı işliyorsa daha büyük bir kusurdur. Kulları aşağılarken bu bir kusurdur. Cenab-ı Hakk'ı aşağılamak daha korkunç bir şeydir. Çünkü Allah'ın hakkı kulları üzerinde, kulların kullar üzerindeki hakkından çok daha üstündür. Bu anlamda kişinin Allah ve Resulüne karşı yani total, toplamda onun dinine karşı sorumluluğu kendisinden başlayan ve kendisiyle ilişki her ne varlığı varsa malı, canı, sevdikleri hepsini içine alan bir boyutta gerçekleşir. Bunlardan hangisini Cenab-ı Hak'tan esirgese yanlışa düşmüş olur. Cenab-ı Hak dedi ki "Kul اِنْكَانَ اَبَعُكُمْ De ki sizin babalarınız اَوْ اَبْنَاُكُمْ Yahut çocuklarınız اَوْ اِخْوَانُكُمْ Yahut kardeşleriniz اَوْ اَش۪يرَتُكُمْ Yahut aşiretiniz, yahut mallarınız yahut Vat Ticaretten takşööne keser dahi, kesadından korktuğunuz ticaretiniz, içinde o meselki ne barındığınız çok sevdiğiniz hoşlandığınız huzur bulduğunuz yuvalarınız, her ne varsa, bunlar eğer size aḥb b ilaykum minallah yuvarasüli, Allah ve Resulünden daha sevimli ise, yani bunlardan biri Allah ve Resulü uğrunda harcanmak üzere sınavınızda önünüze çıkarsa, harcamamayı yeyler Cenab-ı Hakk'ın talebini öteye atarsanız o zaman kendiniz ve kendinize dair bellediklerinizi sakınmış, esirgemiş, Cenab-ı Hakk'a karşı bencil davranmış olursunuz. Cenab-ı Hak bunların tamamı kişinin kendisi de malı da dahil olmak üzere Allah Azze ve Celle yolunda uğrunda harcanabilir, gözden çıkarılabilir olmalı kulun nazarında ki sınav başa geldiğinde kul bunu gerçekleştirebilsin ve Allah Azze ve Celle uğrunda canı da dahil harcayabilsin. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ömer arasında şöyle bir konuşma geçti. Hazreti Rasulullah Hazreti Ömer dedi ki, inni la uhibbu la uhibuka. ben seni o kadar o kadar seviyorum ki ya Resulullah illa nefsi şu kendim hariç seni her şeyden çok seviyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ki la ya Ömer. Olmadı ey Ömer. Bu olmadı. Kendin de dahil kendinden daha fazla sevmedikçe olmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh düşündü, taşındı. Dedi ki el-âne şimdi fe-inni fe-innehu inni fe inni la uhibbuka Ben seni kendimden daha fazla seviyorum. Kendim de dahil her şeyden üstün bir şekilde seviyorum. Hazreti Peygamber ona dedi ki el-âne ya Ömer işte şimdi ey Ömer. Dolayısıyla bizim Cenab-ı Hakk'a karşı, O'nun dinine karşı ki Allah ve Resulü Cenab-ı Hak bize bütün taleplerini gönderdiği elçisiyle ve ona tabi olmak üzere tarif ettiği ve somutlaştırdığı bu din ile ulaştırdı, tebliğ etti. Biz Cenab-ı Hak'a karşı eğer Allah'ı ve Resulü'nü hayatımızda önem verdiğimiz, ben merkezli ilişkilendiğimiz her ne varsa bunlardan biri ile tercih edilemez buluyor. Allah'ı ve Resulü'nü geri plana atacak düzeyde onları üstün sayıyorsak biz bencil bir düşüncenin içerisinde kalmışız demektir. Allah azze ve celle Adem'i yaratınca Cenab-ı Hakk'a demek ki sen benden gayrı birisini daha yaratırsın öyle mi diyecek der gibi baş kaldıracak bir yaklaşımda bulunan iblis aslında o güne kadar Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğunu ben merkezli yaşadığı durumda deşifre oldu. Ara أرأيتك هذا الذي كرمت علي Şu bana üstün tuttuğuna bak dedi. Ben mi buna saygı göstereceğim? Ben mi buna secde edeceğim? Ben bunu tanımak istemiyorum. Ya sen ve bendik, ikimiz sadece bu düzeyde bir Sevgi ilişkisi içerisinde senin bir başkasını yaratma hakkını ki Allah'ın hükümranlık hakkı Cenab-ı Hak يشا, Dilediğini yaratır. Biz Cenab-ı Hakk'ı sevebiliriz, Cenab-ı Hakk'ın sevgisini umabiliriz ama haddimizi aşamayız. Cenab-ı Hak biz gibi nice kullar yaratabilir, onları da sevebilir, onları bize daha üstün meziyetler ile üstün tutabilir. Biz Rabbimize hayır bunu yapamazsın diyemeyiz. Bu anlamda yaratılıştan sahip olduğu Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği, ihsan ettiği her türlü hususu, özelliği görünümünden tutun hayatındaki koşullarına, ailesine, doğduğu zamana dair her hususu, Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütuf olarak sayan, bunların hepsiyle barışık bir halde yaşayan, Allah'a karşı şükür dolu kimseler Cenab-ı Hak ile bu barışık zeminde Allah'a teslim olmuş kimselerdir. Ama bunlardan herhangi biri hususunda Cenab-ı Hak ile dikleşen, kendi yaratılışıyla barışık değil, kardeşiyle barışık değil, toplumuyla barışık değil Allah Azze ve Celle'nin diğer yarattığı ırktan insanlarla barışık değil, bunları kabul etmiyor. Kendisini Cenab-ı Hak'ın katında üstün sayıyor. Ben merkezli yaklaşıyor, Yahudilerdeki gibi. Böylesi bir bencillik Allah Azze ve Celle'nin tasarrufuna, onun neyi nasıl yapacağına sınır çizen, hat koyan, Cenab-ı Hak ile artık hükümde kendisini ortak sayan bir anlayışa doğru gidiyor. Bu... Kulun ilahlaşma düzeyi, bencilliğini ilahlaşma düzeyine taşıdığı bir nokta. اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلٰهُ هَوَا Biz bencillik deyince kul açısından en büyük risk, onun akıbetini karartacak bir şey olarak bunu görüyoruz. Kişinin kendisini böyle üstün sayması. Allah Azze ve Celle Firavun'a Hazreti Musa'yı gönderdi. İذهب ila firavuna innehu tagha. Git firavuna çünkü o tuğyana. İşte bu ben merkezli yaklaşımıyla azgınla. Feamma man tagha wa ather el hayat ed-dunya fe innel Böyle irileşen böyle irileşip, irileşip, azgınlaşıp kendi beklentilerini her dediğinin emir, her istediğinin illa yapılması gereken şey olarak etrafında terör istiren, herkesi kendisine boyun eğdiren ve dünyayı kendi elinin altında sadece kendisine özgü sayan böyle bir yaklaşım. وَآثَرَ الْحَيَاتَ فَإِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَعْوَىٰ Böylelerin akıbeti Firavun da dair hepsinin cehîm oldu. Yatakları, yuvaları orasıdır diyor Cenab-ı Hak. Bu Firavun'u Cenab-ı Hak uyarmak üzere Hazreti Musa'yı gönderdiğinde اِذْهَبْ اِلٰى فِرَعَوْنَ اِنَّهُ طَوَىٰ Firavun'un yanına geldi, ona hatırlattı Cenab-ı tam da söylediği gibi فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيْنًا Yumuşak bir şekilde dedi ki هَلَّكَ ile أَنْ تَزَكَّ وَاَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَ Seni Rabbine ileteyim. Allah'ı seni de beni de yaratan yüce kudreti sana anlatayım. Sen de ondan çekin sakın. Çünkü ona karşı büyüklenmeyi göze almak senin açısından, herkes açısından büyük bir tehlikedir. Seni emniyete, seni kendine iyilik yapmaya çağırıyor. Fakizde bawaça yalanladı, asi oldu, kabul etmedi. Fakşara fena da, fakala ana rabbukumul diklendi, büyüklendi, adamlarını topladı, karşı çıktı, dedi ki Tanrıymış, yüce Tanrıymış, büyük Tanrıymış. O da kimmiş? En yüce Tanrınız benim bu rabbukumul a'la. Öyle başka tanrı. Ben başka tanrı falan kabul etmem demeye getiriyor. Dedi ki: "Ya eyyuhel melea ma alimtu lekum min ilahin gayri." Ben size kendimden, kendimden gayrı bir ilah bilmiyorum. Ma alimtu lekum min ilahin gayri. Bu artık öyle bir düzey ki Cenab-ı Hak ile kendi benliğini araştırır, yarıştırır değil. Cenab-ı Hakk'ı bitirmiş, kendi benliğini mutlaklaştırır bir düzeye gelmiş. O yüzden "En Rabbukumul A'la" dedi. En yüce tanrı da kim? O benim işte. Ben kendimden gayrı bir tanrı bilmiyorum." dedi. "Ma'alin tulakum min ilahin gayri." Yani demek istiyor ki bana şirk koşmayın. O yegane ilah benim, sizin benden gayrı bir ilahınız, milahınız yoktur. Bu artık Allah olmak iddiasına çıkmış bir düzey. İlah olmak, Cenab-ı Hakk'la yarışır, rekabet eder ona karşı yahut onunla beraber ilah olmak bunlar da ara düzeyler. Kulun kendisini Cenab-ı Hakka koşması. Ama bir de düşünün ki artık Cenab-ı Hakk'ı bütünüyle sıfırlayıp kendisini mutlaklaştırıp yegane ilah sayması. Firavun bu düzeye gelmiş. اَنَا rabbukumul الْاَعْنَى diyor Ma alimtu lakum min اِلٰهٍ غَيْر۪ي diyor. Sizin için benden gayrı bir ilah söz konusu değil. O zaman demek ki biz insanlar ki de Firavun da insanlardan bir tanesiydi. Eğer ben merkezli... Olmaya başlarsak ya zamanla etrafımızda kendimiz merkezli olmaya mahkum etmeye zorlarız. Sonra sonra eğer halkayı genişletebilirsek, imkan ve fırsat bulabilirsek Firavun gibi etrafımızdaki herkesi artık yegane kendi tanrılığımıza, inandırmaya, zorlanmaya çalışabiliriz. Bu düzeyde bir istikbar potansiyeline sahip olmamız ürkütücüdür, bu doğru. Ama bu düzeyde bir istikbar potansiyeline sahip olmamızı bilmemiz, onu yönetebilmemiz için ilk adımdır. Bir kimse kendi istikbar potansiyeline, yaratıldığı potansiyeli, Hazreti Adem ile İblisin kıssasını okurken, hep İblis'te görür ise kendisinin böyle bir duruma kalma ihtimali yokmuşçasına bakarsa mevzuya tehlikenin tam ortasına kendisine atmış olur. Halbuki Allah Azze ve Celle kıssanın devamında ben merkezli davranan bu kez Hazreti Adem Aleyhisselam'ı anlattı. İblis ben merkezli davranıp secde etmeye yanaşmadı. Sonra Cenab-ı Hakk'ın niçin secde etmeyin deyişine, sen bana böyle bir emirde bulunamazsın diyerek işi teorik düzeye yükseltti. Yani ilahi emri reddeder boyuta geldi. O yüzden Cenab-ı Hakk kaçınmasını, ebe, büyüklenmesini ve peşinden saydı. Ebe ve o, o anlamda amel düzeyindeki yanlışlarımız, amel düzeyindeki günahlarımız bir süre sonra teorik düzeye yükselirse eğer tıpkı şeytanınki gibi olur. O bakımdan biz amel düzeyinde Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını geri plana atıp, Kendimizi ön plana çıkardıkça, buna alıştıkça, buna dadandıkça ben merkezimizi besleye besleye zaman sonra kural düzeyinde de Cenab-ı Hakk'a ben merkezli bayrak açabiliriz. İblisin içine girdiği bu durumda ''Ebâ vastekbara ve kâne minel kâfirin'' Böylece kafirlerden oldu. Dönüp Hazreti Adem aleyhisselama baktığımızda kendi ben merkezli beklentisini sonsuzlaşmak, sonsuz bir geleceğe kavuşmak gibi bir tutkusunu Allah'ın yasağı ile karşı karşıya geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın yasağını geri plana atıp kendi tutkusunu gerçekleştirmeye kalkınca Adem asi oldu. Asa Adem rubbehu faga Adem Rabbine asi oldu ve azgınlaştı. Dolayısıyla bu azgınlığı Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bizim de hem cinsimiz aynı doğası, doğaya sahip olarak onun çocukları olarak sahip olduğumuz bu yüzden de Cenab-ı Hakk'ın atanız, ana babanız Adem ve eşini kandırdığı gibi onları fitneye uğrattığı gibi daha doğrusu sizi de fitneye uğratmasın. لَا <gülüyor> şeytanu, الشَّيْطَانُ كَمَّا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ Ebeveyninizi cennetten çıkardığı gibi sizi de fitneye uğratmasın derken Cenab-ı Hak bize ebeveynimizdeki bu amel düzeyinde ortaya çıkan Allah Azze ve Celle'ye karşı ben merkezi davranışlar, bunlara günahlar diyoruz. Bunlara dikkatimizi çekiyor. Biz de benzer bir potansiyele sahibiz. Adem'in çocukları içerisinde ''Ene rabbukumul a'la'' diyecek kadar şeytanı bile geride bırakan iddialı sahipleri çıktı. Benzer potansiyel bizde de var. Dolayısıyla bencillik deyince aklımıza, anlayışımıza, yaklaşımımıza, arkadaşlar arası, dostlar arası, komşular arası ilişkilerdeki kendisini öne çıkan yaklaşımdan ibaret sayan bir düşünce bizim açımızdan ben merkezli yaklaşımın bizi içine çekebileceği esas girdabı ıskalayabilir. Ben merkezli yaklaşımımız eğer büyür, eğer etkili olursa bizi günahlardan da öteye Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tartışır, o konularda Allah Azze ve Celle ile yarışır bir düzeye sokabilir. Ve bu bizim akibetimizi helak edebilir. O yüzden Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim Aleyhisselama اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم. Teslim ol. قَالَ أَسْلَمْتُ لَرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Alemlerin Rabbine teslim oldum. Ne kadar ben merkezlisin ey İbrahim. Kendi varlığını Allah Azze ve Celle uğrunda bir süreçte gözden çıkarabilecek kadar mı? Mancınıkları kurdular, koca ateşe atacaklar. Cenab-ı Hak'tan yana kalabilmenin artık ölçüsü canından vazgeçmek oldu. Hz. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle bunu vefa ile gerçekleştirdi. وَاِذِبْتَ لَا İbrahim رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle yani bazı konularda sınadığında işte biz buna sınav diyoruz. Ben merkezli mi kalıyorsun, bencil mi kalıyorsun yoksa Allah Azze ve Celle eğer konu Cenab-ı akan sular durur mu diyorsun. Hz. İbrahim Aleyhisselam böyle bir sınav ile karşı karşıya gelince konu Rabbimden yana olmak yahut size boyun eğmekse Rabbimden yana olmayı, ve Rabbimden yana kalmayı canım pahasına sürdüreceğim dedi ateşlerin içerisine attılar. Ama sınav hayatta sadece bununla bitmiyor. Allah Azze ve Celle göz bebeği, yavrusu yıllarca beklediği, kavuşmayı umduğu oğlu İsmail Aleyhisselam üzerinden de kendisini oğlu ile olan ilişkisinde, muhabbetinde tutkusunun en üstün, en tavan yaptığı zirveyi gördüğü bir anda ki bir baba evladın artık kendisiyle birlikte işe koyulur, kendisiyle birlikte kapıya sabahleyin çıkar, onunla el olur, onun ayağı olur, ona destek olur bir ana geldiğinde Cenab-ı Hak dedi ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğluyla birlikte artık çıka duruyorlar. Geziyorlar, dolaşıyorlar. Cenab-ı Hak ona Felemen mebalagama usaya artık onunla koşturur bir kıvama gelince Felemen mebalagama usaya. "Kâl dedi ki ya bunayya ey oğulum. İnni arafil menami enni adbahuk." Ben uykuda görüp duruyorum. Seni boğazlıyorum. De bakayım sen nasıl değerlendirirsin bunu? Tabi artık babasıyla işe koşulur bir düzeydeki Hazreti İsmail aleyhisselam akıl balif, Cenab-ı Rabbini tanıyan, hükmünü tanıyan, peygamberini tanıyan, vahyi tanıyan, peygamber rüyasının vahiy olduğunu bilen bir anlayışla hiç tereddütsüz dedi ki, bu emir, emir, bu rüya değil. اِفَعَلْ مَا تُعْمَرْ Emrolunduğun şeyi yap. سَتَجِدُنِي Bana gelince, سَتَجِدُنِي inşa Allahu مِنَ السَّابِرِينَ Bana gelince, beni sabredenlerden bulacaksın demedi, araya inşaallah koydu. سَتَجِدُنِي inşa Allahu مِنَ السَّابِرِينَ Beni inşaallah sabredenlerden bulacaksın ben canımı Allah Azze ve Celle uğrunda Cenab-ı Hakk'a öncelemeyeceğim. Sen de canın cananını yani oğlunu Cenab-ı Hak uğrunda ey babacığım sakın ha önceleme, emrolunduğun şeyi yap. اِفَعَلْ مَا Biz benden bu düzeyde vazgeçmeyi, beni de içine alır bir şekilde hayatta sahip olduğumuz her şeyi onun uğrunda harcamayı dininin esası bilen bir sınav yolculuğundayız. Dinimizi ve içinde bulunduğumuz süreci Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle her şeyimizi içine alır bir biçimde görüyoruz. O yüzden bizim dinimizin adı İslam, o yüzden biz bencillik deyince Cenab-ı Hak ile olan ilişkimizde Allah'a karşı kendimizi öne çıkarmaktan başlayan bir korkuyla meseleye yaklaşmamız gerekir. Kullara karşı olan münasebete gelince Cenab-ı Hakk'ın bize yarattığı bir kardeş varsa yanı sıra Rabbimiz bir kardeş daha verdi anne babamıza kızmamız gerekmez. O kardeş ile hayatımızı paylaşabilmeyi Cenab-ı Hakk'ın hayatımızın kodlarına koyduğu yeni bir biçim, yeni bir şekil olarak Allah'tan biliriz. Koşulları değiştiren Cenab-ı Hak, bana nereden dokunursa, ben merkezli düşüncemize, yaklaşımımıza nereden girdi yahut çıktı yaparsa, biz isyan ile etrafımızda terör estirip Cenab-ı Hakk'a diklenip kendimizi merkeze alıp yapamazsın bize bunları diyen bir yaklaşıma girmeyiz girmememiz gerekir vele ki kişinin evladını alsa Cenab-ı Hak elinden her şeyimizi Cenab-ı Hak alabilir gözüküyor. Sebep çünkü her şeyimizi verdiği mutlak bir gerçekliği biliyoruz, akleden kimseler zaten kendimiz de dahil ondan geldiğimiz için her şeyimizle zaten ona döneceğimizi biliyoruz, o yüzden ne musibet başımıza gelse Dil, dilimizden dillerimizden bunlar dökülüyor inna lillahi ve inna ilehi zaten ona aitiz ve zaten ona döneceğiz bu eşyamızı bu malımızı bu sevdiklerimizi bu hatta canımızı harcayabilecek bir yaklaşıma kavuştuğumuzda teslimiyeti gerçekleştirmiş oluyoruz. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Yoksa ben merkezli, beni önceleyen bir yaklaşımla kardeşle kavgaya tutuşursak, ötekiyle kavgaya tutuşursak, hayır ben üstünün benim dediğim olacak. İcabında bazıları kullanıyor böyle ifadeler. Allah'ı da gelse gibi o kadar kendisini merkeze almış ki, Cenab-ı Hak bile gelse, hayır o, onun dediği olacak. Bunu sağlayacak, bunu gerçekleştirecek bir gücün mü var senin? Yani Rabbi de gelse, kitabı da yazsa, yine de kabul değil diyen bir iddiaya, bir meydan okumaya nasıl girişiyorsun? Bu kişinin kendisi aleyhine oluşturduğu en büyük tuzak, kendisi için yaptığı en büyük yanlış, yeryüzü kurulduğunda, hayata Adem ve annemiz indirildiğinde, onlar çocuk sahibi olduklarında iki kardeş olu verdiler, Habil ve Kabil. Allah Azze ve Celle uğrunda mallarından infak etmelerini Aziz Adem Aleyhisselam kendilerine iletince tebliğ edince. Biri hayvanlarla uğraşıyordu denir, o hayvanlar içerisinden en iyisini seçmeye, en güzelini sunmaya, kalbinin derinliklerinden söküp getirerek en gözünü dolduranını sunmaya kalktı Habil. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a karşı malını tam bir iştenlikle, en iyisi olsun Rabbime böylesi yakışır, en güzeli bütün hepsini zaten Cenab-ı Hak verdi. Şimdi bir tanesini istiyorsa, üç tanesini, beş tanesini istiyorsa çünkü Allah Azze ve Celle وَمِنْ مَا رَزَقْنَا yunfikun, Bir kısmından istemişti. Habil böyle yapmışken Kabil o da ziraatla uğraşır. Meyve, mahsul her neyse bunların döküntülerini yerde zaten işe yaramazlarını derleyip toplayıp o da onları infak etmek istedi Allah yolunda. Çünkü kendi uğraştığı, toprağa ektiği, büyüttüğü, büyümesinde suladığı her neyse kendi mahsullerini ne diye versin diye ki? Hem niye istiyordu o? niye istiyordu. Veya kafirlerin infak için dediler ki en tutayumen lau atama. Allah bizi bu fakirlere infak etmemizi istiyor. Ya ne diye verelim? Allah istese zaten onları doyuramaz mı? Zengin hani Cenab. Hak. E demek ki onlara aç kalsın istiyor. Biz niye verelim ki? En tutayumen lau atama. Dilese Allah'ın zaten doyuracaklarını Allah doyurmazken biz mi doyuralım? Bu ve benzeri yaklaşımlar aslında elindekine tutkun Allah Azze ve Celle uğrunda vazgeçemez kimselerin düşüncelerinde o ki dalgalanmalardan ibaret. Onların boş sözleri bunlar. O yüzden o da işe yaramazlarını getirdi. Hazreti Adem Aleyhisselam gelip dedi ki bakalım, hanginiz, bakalım Allah kabul edecek mi dua edeceğiz. Dediler ki nasıl kabul olur yükselmesinden söz edildi. Fatıhübbile Cenab-ı Hak anlatırken bunu, bu rivayetlerle gelen ayrıntıları bir tarafa bırakalım. Wat dualehih ne Ademin iki çocuğunun kısasını onlara hak ile anlat. İfkar ve her ikisi de bir şeyler takdim ettiler Cenab-ı Hakk'a yakınlık. Vesilesi olarak فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ min مِنَ الأخر. Birinden kabul edildi, diğerinden kabul edilmedi. قَالَ O kabul edilmeyen dedi ki Kabil لَاَقْتُلَنَّكُ Seni kesinlikle öldüreceğim. Neden? Çünkü onun ben merkezli yaklaşımının deşifre olmasına habil yol açtı. Sen Allah'a yakınlıkta beni geçersin öyle mi? Ben böyle senin gerinde kalırım öyle mi? Sen daha makbul, daha değerli babam katında, Allah katında olursun öyle mi? Senin varlığın beni bu düzeye getiriyor. Sen hiç olmasaydın benim böyle bir sıkıntım olmayacaktı. Bu şeytanın yaklaşımı. Adem olmasaydı ben bu sıkıntıya düşmezdim. Cenab-ı Hakk'a dedi ki <gülüyor> Bunu yarattın beni böyle bir sıkıntıya düşürdün. Bütün sebep bu. Bunu yaratmasaydın bunu yaratarak beni sınadın ya, benim bu tarafımı yokladın ya o yoklamana andolsun. olsun. Ben bunun bütün çoğu çocuklarını benzer şekilde aynı sıkıntılara, aynı yaklaşımlara çekeceğim, düşüreceğim. Şimdi ben merkezli durumumuzun sınavımızın çok önemli parçası olduğu ve neredeyse her biz karar alırken etrafımızla kendimizle Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarımızla davranışlarımızı ve tercihlerimizi belirlerken hoşlanmadığımız, hoşumuza giden gitmeyen, üşengeçliğimize varıncaya kadar bene sorduğumuz, ne dersin yapayım mı yapmayayım mı diye, benim o egonun bize cevaben istemiyorum şimdi yorgunum, şimdi canım çekmiyor diye veya şimdi keyfim yok diye adeta bir sultan gibi üzerimizde hükümranlık kurmaya çalıştığı, bizi kulluğu altında hapsetmeye çalıştığı o içimizdeki merkez nefs dediğimiz, Bizi Cenab-ı Hak ile sınavımızdaki olmazsa olmazımız, Cenab-ı Hakk'ın bizim için var ettiği ve bizim kendi öz benliğimiz olarak kendimizi zapt edip Cenab-ı Hakk'a Rabbimize karşı hayatı onun adına yaşayarak her neye sahipsek ben ile ilişkilenen beğendiğimiz beğenmediğimiz her ne varsa onun uğrunda harcayabilmeye adanarak veya adanma hazırlığıyla biz bu yolculuğa başlarız ki buna İslam denir. Dikkat ederseniz bu tanımın içerisine Cenab-ı Hak'ka karşı sorumluluklarımız ve Allah'ın kullarına karşı yine Cenab-ı Hak adına sorumluluklarımızın hepsi giriyor. Dolayısıyla gazabıyla, öfkesiyle, hırsıyla... Ve benzeri ihtirasıyla hasediyle çevresinde ben merkezli yaklaşan kimse de aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a karşı da ben merkezli kalır. Çünkü Allah kullar arasında bizi de bir tarağın dişlileri gibi eşit sayan bir yaklaşımı bize öğreten ve bizden bekleyen. Resulullah dedi ki kullukum min adem hepiniz ademdensiniz ve ademu min tıyin ademde topraktandır. Bencillik deyince sözlerimi tamamlamak istiyorum. Çok sevdiğim bir dostum, bir abim dedi ki ben derslerde diyorum ki bizim dinimiz en bencil din, bencillik bizim dinimizin temeli duyunca ben de şaşırdım. Dedim ki nasıl olur? Dedi ki ya Cenab-ı Hak demiyor mu? قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها nice böyle ayet var işte Rabbinizden hidayetler geldi kim tutunursa kendi nefsi için kendi iyiliği için kim sırt dönerse kendi aleyine biz hep böyle dedi ya her şeyde bakıyoruz kendimize yararlı olan neyse onu alıyoruz bencillik bu değil de nedir diye hakikaten bu espriyle bu vurucu espriyle baktığınız zaman Cenab-ı Hakk'ın bize sundukları itibariyle yani Cenab-ı Hakk'ın bize anlattıkları, salık verdikleri ve hayatımızda bize sundukları, hayatımızın bütün koşulları itibariyle Allah'tan bilip bunlarla barışık ve Cenab-ı Hakk'ın istediği bir biçimde yaşayan kimseler asıl kendileri yararına davranan kimselerdir. Bu bencillik, övülen bir bencilliktir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bizim yararımıza öğütlediği her şey bizim iyiliğimizedir aynı zamanda. La يُكَلِّفُ اللّٰهُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ nice ayette böyle bu onun yararınadır, bu da onun zararınadır, yararına olanı alırsa kendisine iyilik etmiş olur zararına olan alınsa kendi aleyhine olmuş olur. Bu bencil, bu türden bir bencilliği konunun esprisi olarak ifade ederek bitirmek istiyorum. Benzer çarpıcı ve vurucu anlatımlarla Resulullah da bazen öğretmenlik yapıyordu. Bir gün dedi ki, On ahâka vâlimen ev mallûma'' Kardeşine yardım et, zalim de olsa yardım et, mazlum da olsa yardım et. Sahabiler çok şaşkın düştüler. Çok şaşırdılar. Dediler ki نَصُرُهُ مَظْلُومًا Mazlumken yardım edelim. Bu anlaşılır bir şey. Sorumluluğumuz, görevimiz. Kardeşimiz zalimken ona ne diye yardım edelim? Dedi ki تَمْنَعُهُ مِنَ الظُلْمِ Onu zulmetmekten engellersin. Bu ona yardımın olur. Bu çarpıcı de.